14 Ekim 2017 Bursa Arifane İlim Derneği ve Uzay bin Ra'cim asr Innal insanil fi Husr illellezine amenu ve Amelus Salihate ve Tawasau bil Hakk ve Tawasau bil Sabr Sadaqallahu Azim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Evet bu hafta Tebriz'e ilahiye Avni Konuğ'un Şerhli Tebriz'e ilahiyesini kaldığımız yerden 3. bölümden devam ediyoruz. 3. bölüm konusuna geçen hafta girmiştik. Uzun bir bölüm olduğu için ben 3. bölümün konu başlığını tekrar ediyorum. Cisim şehrinde ikamet ve onun bu halifeye bir mülk olması yönünden ayrıntılanması beyanındadır. Evet bunun bu bölümün devamı. Kitabın yazarı radıyallahu anh buyuruyor ki Allah subhanehu ve teala hazretleri ilahi halife kılmaklığıyla vasıflandırdığı insan üzerine bu cisim memleketinde lazım olan her şeyi yerine getirmesi için nimetini tamamladı. Ve büyük alemin nüshası olan bu küçük alemi tamamladı. Hani insan büyüse büyüse alem olur, alem küçülse küçülse insan olur. Düz durumdan hareketle. Ve nimetini tamamlayıcı olarak ve bu nüshayı tamamlayarak cisim şehrinde bir emir vücuda getirdi ki emir vücuda getirdi ki o emir kuvvetlidir. Kendisine itaat olur. Kuvvetli, dirayetli bir emir. Şimdi bu emir neymiş onu açıklayacak. Ve hizmetkarları çoktur bu emirin. Ve sayıca kuvvetlidir hizmetkarları. Ve bu sayıca fazla olan tabiler ve hizmetkarlar halifeye karşı ve muhaliftir. Evet, halife ruh demişti. Şimdi bu vücut ülkesinde bir de Allahu Teala bir emir vücuda getirdi, yarattı ve bu emire de tabi olan tabiinleri kuvvetli, dirayetli, hizmetkarları fazla bir emir var diyor. Ve o emire heva denilir. İşte o emire heva dedi. Heva. Ve Hak Teala Hazretleri o heva emirine uygun olarak bir de yardımcı vücuda getirip ona da şehvet ismini verdi hevanın da yardımcısı şehvet nefsin en işte nefsi çeviren en başlı şeyler heva ve şehvet diyoruz ya yoldan çıkaran Allah'ın emrine muhalif hareket ettiren şimdi bunları anlatacağım şimdi heva emiri bir gün ordusu ve hizmetkarları içine çıkıp bostanlarının ve bahçelerinin bazısında gezintiye çıktı ve halifenin nikahlı eşi nefis, dedi ya nefis nikahlı eşidir ruhun, halifenin halifenin nikahlı eşi nefis, heva denilen emire doğdu ve gözüktü evet nefisle bu emir halifenin eşi nefise heva gözüktü ve birbirini gördüler ve birbirlerine baktılar, heva denilen emir ona aşık oldu, heva burada nefse aşık oldu. O emir. Halifenin şeyine, eşine aşık oldu. Ve aşıklık üzerine heva nefis ile bir araya gelme sebepleri hakkında çareye ve hileye başvurdu. Şimdi aşık oldu ya onu nasıl elde edecek bir araya gelecek? Oyunlar kuracak. Bundan dolayı heva daima onun yanına gelmeye başladı. Nefsin yanına. Ve nefsin gönlünü almak istedi. Ve onun önüne Hazir, hazretini yani dünyevi lezzetleri yaydı beğendiklerini al dedi nitekim hadis-i şerifte şöyle buyurur Resulullah Efendimiz dünya hazretlerin hoş ve tatlısıdır daima onlardan hediye eder buyurulur ki dünya bir takım hazır ve hemen gerçekleşen lezzetleri içinde barındırır demek olur ve heva kendisinde bulunan şeylerin en güzelini ona hediye etti ki bunların esası Ali İmran 14. ayette geçtiği üzere insanlara, kadınlara, oğullara, kantar kantar biriktirilmiş altın ve gümüşe, salma atlara, hayvanlara ve ekinlere olan muhabbetlerinin diye devam eder, şehvetleri süslü gösterildi. Bunlar dünya hayatının menfaatleridir der Ali İmran 14'te ayeti kerimesinde beyan buyurulan 7 şeydir evet bu dünya hayatının menfaatlerinden olan 7 şey onların en başında kadın vardır ikinci olarak evlat daha sonra altın ondan sonra gümüş sonra atlar ve sonra deve ve koyun ve keçi ve inek gibi hayvanlar yedincisi ekimlerdir. bunların dışında olan eşya bunların ferlerindendir Furu'dur bunlar Asıllarından değil teferruatındandır Yani bunların dalları şeklindedir İşte bu yedi şey Dünya menfaatinin esaslarıdır Ve bunlardan Ekinler ve hayvanlar ve atlar Altın ve gümüş elde etmek içindir Ve altın ve gümüşün Elde edilmesi de kadına olan Muhabbetten dolayıdır ki Ondan hem hoşlanılır Ve hem de evlat ve yeni nesil doğar ve bunların hepsi hevanın ve onun yardımcısı olan şehvetin tasarrufu altındadır. Ve hevanın nefse en güzel hediyesi erkek için güzel kadın ve kadın için de yakışıklı erkektir. Bakın şimdi tuzağa bakın. Hevanın tuzağı hemen karşı cinsel cezbedici göstermekle tuzak kuruyor. Çünkü dünyevi lezzetlerin en büyüğü, çünkü dünyevi lezzetlerin en büyüğü cinsel ilişkidir. Dünyada alınacak en büyük lezzet ancak cinsel ilişkiden elde edilen lezzettir. Onun üstünde olarak nefsin meyledeceği diğer bir lezzet yoktur. Onun üzerinde daha başka bir lezzet yoktur diyor. En büyük lezzet olur dünyalık lezzetin. Şimdi şehvetin aşırı fazlalığından cisim şehri harap olacağı gibi nasıl ki bir insanda şehvet çok aşırı fazlalığı varsa cisim şehri harap eder. Herhangi bir beşeri topluluğu oluşturan kişilerin büyük çoğunluğunun şehvette aşırıya kaçmaları yüzünden o toplulukta harab olur. Müstakilen kişi aşırı şehvetten harab olacağı gibi eğer toplumda da şehvete bir düşkünlük hadisesi mevcutsa o topluluk da harab olur. Harab olmaktan kastını kötü ahlak üzere düşer yani iyi ahlaktan çıkar. Kötü ahlak üzere hayata dönmüş olur. Şimdi heva nefse aşık olunca Onların arasında emellere yönelik elçiler Yani istekleri ve emelleri tebliğ eden elçiler Ve asılsız şeylerin elçileri Yani histeki lezzetli şeylerin elçileri Gidip geldi Örneğin Heva nefse Kumar oyna hem eğlenir ve Hem de para kazanırsın ve zengin olursun Ve zengin olunca Falan kadına nail olursun Onu elde edersin Diye telkinde bulundu Ve aynı şekilde Şimdi bahar mevsimidir. Camiye ve derg dergaha kapanacağına biraz gezinti yerlerine dolar. Hem hava alır ve hem de güzelleri seyredersin diye hisse ait türlü lezzetler tebliğ eder. Sonuçta nefis kendisine sunulan bu hazları ve lezzetleri görüp hevaya meyleder. Ve ona boyun eğip, Artık heva tarafından gerçekleşen her türlü aktarımları kabul ederek icraya başlar. Ve heva emiri kendisine meyleden nefse cebretmeyi ve ihsanı temlik eyledi. Yani arttırdı. Hem cebren isteklerini yaptırmaya başladı hem de ihsan etmeye başladı. Çünkü herhangi bir kuvvetli emir Kuvveti yerinde olan bir emir isteklerini ya cebren veya ihsan yoluyla yerine getirir. Kuvvetli emir ya yani kuvvetini kullanarak cebren zorla bir şeyi kabul ettirir ya da ihsan eder mahiyetindekilere. İhsanda bulunur, dağıtır, cömert, cömertçe. Bundan dolayı kuvvetli bir emir olan heva da isteklerini yerine getirmek için nefis üzerinde cebriğini ve ihsanı arttırdı. Oysa halife, heva ile nikahlı eşi olan nefis arasındaki bu halden gafildir. Evet, halife olan ruh, eşi olan nefsin heva ile arasındaki münasebetten gafil, haberi yok diyor. Fakat onun yardımcısı olan akıl buna vakıftır. Halifenin yardımcısı konumundaki akıl ise durumu görüyor. Nefis ile heva arasındaki oynaşmanın farkında. Ve o akıl belki halife buna vakıf olmaz ve nefis de bu yaptığı şeyden geri döner diye bu hususu bir müddet gizler. Böyle olunca nefis kuvvetli ve kendisine itaat edilen iki emirin arasında kalır. Akıl ile heva arasında nefis kaldı çünkü akılın da haberi var onu da biliyor. Nefis. Ve nefsi bir taraftan halife ve bir taraftan heva çağırır. Ve nikahlı eşi olan nefsi ruhun hevaya kaptırması ve nefsin böyle ikisinin arasında kalması hep Allah Teala Hazretlerinin izniydedir. Tabi bunlara Allah izin vermediği sürece hiçbir şey yaprak kılınlamaz. Bu Allah'ın izniydedir. Nitekim Hak Teala Hazretleri Nisa suresi 78'de Ey Resulüm! Her şey Allah Teala indindendir de. Her şey Allah Teala indindendir de. Yine 20, İsra 20'de hepsini bunlara biz imdat ederiz ve bunlar senin Rabbinin verişleri cinsindendir, buyurur. Ve aynı şekilde Hak Teala buyurur ki, Şems 8'de Hak Teala nefse fücuru ve takvayı ilham etti. Ve onun bu sözünün eseri hakkında da Şems 7'de nefis ve ona aza ve duyulardan Tesviye ettiği şey hakkı için demek olur. Bilinsin ki her bir nefis kendi sabit aynının gölgesi ve sabit aynı da bir ilahi ismin gölgesidir. <gülüyor> Bundan dolayı nefis gölgenin gölgesi olur. Şimdi sabit ayn hangi ilahi ismin gölgesi ise o ismin hazinesinde gizli olan hükümler ve eserler bu varlık aleminde kendisinin gölgesi olan nefiste de açığa çıkar. Çünkü gölge, gölgenin sahibine tabidir. Örneğin yuvarlak bir şeyin gölgesi yuvarlak ve uzun bir şeyin gölgesi de uzun olur. Bu tabi bir haldir. Böyle olunca her bir nefse fücur ve takvadan ilham olunan şey, takvadan ve günahtan ilham olunan şey, kendi hakikati olan sabit aynından ve ona da görünme yeri olduğu ismin hazinesinden gelir. Kabiliyetiyle Muhakkak tabii ki. Evet. Ayağını sabitesinden gelir. Hayır. Takva mı gelecek, günah mı gelecek? İki tarafı da meyilli. meyilli. Çünkü ikisini de almaya müsait halde yaratılmış. Şimdi ayağını sabitesi gereği hangisi ağır basıyorsa o gelecek o zaman, ona meyledecek. Günaha, günaha meyleder veyahut da takvaya meyleder. Evet. Ve isimler ise isimlendirilenin Aynı olduğundan bunların hepsi Hak Teala tarafından gelir. Bazen bir nefsin hakikati saadet görünme yeri iken bu varlık aleminde çevresinin kendisine verdiği bir hal sebebiyle geçici olarak fücura meyleder. Günah meyledebilir ama geçici olarak. Çünkü hakikatinde ayarlı sabitesinden gelen saadet görünme yeri esas. Fakat görünme yeri olduğu ismin hükümleri ve eserleri üstün gelmekle ve kendisine takvayı ilham etmekle fücurdan takvaya döner. Ve aynı şekilde bunun aksi olarak bir nefsin hakikati şekavet görünme iken şaki ise hakikati yani ayağın sahibkesi gereği bu varlık aleminde çevresinin zaman zaman olan tesirlerine uyarak kendisinden takva açığa çıkar. Fakat Sonrasında görünme yeri olduğu ismin, hükümlerinin ve eserlerinin üstün gelmesi ve kendisine fücuru ilham etmesiyle takvadan fücura ile Aslına, Aslına döner. Ve fücurun en küçüğü küçük günahlar ve ortası büyük günahlar ve en büyüğü küfürdür. Evet fücurun en küçüğü küçük günahlar. Ortası büyük günahlar en büyüğü ise küfür. Ve takvanın en küçüğü farzları yerine getirmek. Takvanın en küçüğü farzları yerine getirmek. Ve ortası farzlarla beraber nafileleri yerine getirmek. Takvanın ortası. Ve en büyüğü ise izafi vücudu hakiki vücutta fani kılmaktır. Tevhid meselesi işte. Tevhidi tam idrak etmek ve yaşamaktır. Ve işte bunun biz nefsi fücur ile değiştirme ve takva ile temizleme mahalli yaptık. Şimdi eğer nefis hevaya uyarsa fücur ile değiştirme gerçekleşir. Nefis hevaya uyarsa o emir dedi ya heva diye bir emir yarattı allah Teala o vücutta. Kuvvetli dirayeti bir emir. Eğer ona uyarsa nefis ne oluyor? Fücur ile değiştirme gerçekleşir. Ve bu halde de o nefse kötülük ile emmare yani emredici ismi verilir. Nefse emmare dediğimiz mertebe. hevaya uyduğu zaman nefis, nefse emmare mertebesinde oluyor yani kötülük, emredici. Ve eğer akla uyarsa takva ile temizlenme gerçekleşir. Nefis hevâya uymaz da akla uyarsa bu sefer takva ile temizlenme gerçekleşir. Ve ona şeriat hükümlerince mutmainne İsmini vermek geçerli olur. İşte mutmainle nefis dediğimiz. Takvaya uyduğu zaman da mutmain olan nefis. Ve nefsin böyle kuvvetli ve kendisine itaat edilen iki emirin arasında olması nefis iki emir arasında kaldı. Akıl, akla uyarsa mutmainle nefis olacak. Hevaya uyarsa nefsi emmaraya düşmüş olacak. Emmara, emredici nefis. İki emir arasında olması Hak Teala Hazretlerinin latif olan hikmeti sebebiyledir. Burada latif bir hikmet var. Ve acayip bir sırdır. O sır da budur ki muhakkak Allah Teala Hazretleri bu halifeyi zahiren ve batinen kemal cinsinden bizim vasfettiğimiz şey üzere vücuda getirdi. Hem zahirde hem batında kemal üzere. Kemale ulaşmaya e, meyilli bir halde vücuda getirdi. Nitekim ayeti kerimede lokman 20 ve sizin üzerinize zahiren ve vatinen nimetlerini tamamladı bulunmaktadır. Yani Hak Teala Hazretleri halifeyi hayat, ilim, sem, basar ile ahir gibi manevi sıfatlarını taşımaya müsait olarak halk eyledi. Dedik ya biz o sıfatları emaneten taşıyıcıyız. Aynadaki yansıması gibi. Halifelik bu olmuş oluyor. Ki bunlar batın nimetlerdir. Ve aynı şekilde duyulur ve ağza ve bunların eklerini ve gereçlerini kabule müsait olarak vücuda getirdi ki bunlar da zahir nimetlerdir. Ve bunların hepsi kemal cinsinden olan şeylerdir. Şimdi böyle ilahi manevi sıfatları taşıyıp kendisinin aslından gayrlık elbisesi ile açığa çıkan bu halife... Aslından gayrılık elbisesiyle açığa çıkan halife ne dedik? Aslı neresiydi? Allahu Teala'nın buyurduğu işte nefaktür. Ben ruhumdan üfürdüm dediği yerden aslından ayrıldı. Aslından ayrıldı. Gayrılık elbisesiyle açığa çıktı bu halife, bu ruh. Kendi nefsinde kuvvet ve kudret göreceği ve bu görüş ile aslından perdeleneceği için, hakikatinden perdeleneceği için Hak Teala Hazretleri o halifeye için aslında Aziz Allah, işin aslında kendi nefsinin fakir ve aslına muhtaç olduğunu ve kendisinde bulunan güç ve kuvvetin ancak yüce terbiyeci bulunan terbiyecisi bulunan kendisinin seyyidi ve efendisi ile mevcut olduğunu bildirmeyi istedi aziyetini görsün istedi kendisinde emaneten bulunduğunu bilmesini istedi işte bu maksat ile onun tasarruf edici olduğu cisim şehri içinde kendisine karşı ve muhalif olarak vücuda getirdi ki bu havayı vücuda getirdi ki ona yüklemiş olduğu tasarruf kudretinde ona muhalefet eder. Ne zamanki halife olan ruh gördü ki nefsi çağırır nefis ruhun hanımıydı. Öyle dedi ya nefis ruhun hanımı. Ne zaman halife olan ruh Gördü ki nefsi çağırır ve nefis onun davetine uymaz, emrini yerine getirmez, gelmez. Oysa ruha o nefis senin mülkündür denilmiş idi. Mülk sözünü dinlemiyor ama. Ruh nefsin kendi mülkü olmasıyla beraber davetine uymadığına hayret edip yardımcısına dedi ki Bu nefis benim mülküm olduğu ve kendisini davet ettiğim halde niçin uymuyor? Akla diyor. Yardımcısı olan Veziri Akla diyor ki Bu benim mülküm ama bana uymuyor davetime Neden? Bu uymasını engelleyen sebep nedir? O soruya cevaben Akıl ruha dedi ki Ey Kerim olan efendi Akıl ruha diyor Ey Kerim olan efendim Akıl efendisi ruh. Çünkü ruh halife olup Kendisini halife kılanın aynıdır Bu cihetten efendi diye hitap ediyor Bundan dolayı Kerem sıfatını da taşıyıcıdır Akıl bu sebeple ona kerim diye hitap etti. Ve vücut mülkünün tasarruf edicisi olduğundan efendi diye hitap etti. Ey kerim olan efendi! Senin karşında bir emir vardır ki, bu vücut ülkesinde, halifeye diyor şimdi, senin karşında bir emir var, kuvvetli bir emir. Kuvvetlidir ve kendisine itaat edilendir. Ve erişilmesi güçtür. Ve nail olduğu şeyler pek büyüktür. Mahiyetinde askerleri de kuvvetli kuvveti de yerinde Çok güçlü bu emir İşte bu heva Ve o emire heva denir Verişlerini ve ihsanını Duyulara, duyulara gösterir ve hemen verir Evet şeyin Hevanın bir özelliği Duyulara hemen vereceği ihsanını hemen yapı e, Duyular da hemen alacağını alınca Bu sefer zevkleniyor tabi Ona meyletiyor senin verişlerin gibi duyulardan gizli ve ahiret alemi için sonraya bırakılmış değildir. Evet ruhun verişleri, halifenin verişleri ahirete bıraktı. Çünkü bunun mükafatını ahirette biz göreceğiz. Tabii. Senin verişlerin gibi diyor duyulardan gizli ve ahiret alemi için sonraya bırakılmış değildir. Ve o emir nefse yardımcısı olan şehveti gönderdi. Hevanın yardımcısı da şehvet. Onun nasıl ki ruhun e, veziri akıl ise hevanın da orada veziri de şey olmuş oluyor şehvet ve onun önüne bu hemen olan algılanabilir lezzetlerin türlüsünü yaydı ve nefsin bu lezzetler ve hazlar içinden beğendikleri şeyleri pek az ve pek yakın bir zaman içinde acele ola verdi nefs isterse hemen anında şehvet heva isteklerini karşılığı veriyor, veriyor. nefis de böyle isteklerini çabuk veren heva emirinin davetine uydu. Ve ona teslim oldu. Ve onun kahrı altına girdi. Ve cisim şehri içindeki orduların ve tabilerin köyleri ve kasabaları ona tabi oldu. Ve memleket erbabından senin için ancak senin hakikatlerin ile tahakkuk etmiş ve sana tahsis edilmiş olan devlet erbabın yani kemali sıfatlar kaldı. Yani sana bağlı olanlar ancak kaldı. Ve işte o heva emiri senin köşkün olan kalbin önüne kadar geldi. Bütün istila ede ede o toprakları ilerliyor. Nereye kadar geldi? Halifenin köşkü olan kalbin önüne kadar geldi. Çünkü halifenin köşkü neresiydi? Halife kalbe oturmuştu. Kalbe kadar geldi. Onu tahrip edecek ve seni mülkünden çıkaracak. Kalbi de tahrip ederek seni de o mülkünden çıkaracak, tahtalı atacak, indirecek, kendisi oturacak tahta diyor. Yani oraya kadar iş geliyor yani. İş kalbe kadar geliyor. Ve senin tahtını kuşattı. Helak olmadan önce çabuk onu def etmenin çaresine bak dedi akıl. Kitabın yazarı Cenabı ı şeyh Ekber buyururlar ki, Gayrılık elbisesiyle sonradan olmuş olan ruh, Yardımcısı olan akıldan bunları dinledikten sonra kendisinin kadim aslı olan Allah Subhanehu ve Teala Hazretlerine şikayete döndü. Evet durum vahim. Allah kalp kalp e, köşküne kadar, oturduğu köşke kadar istila edip geliyor. Heva nefisle bir oldu. Padişahın hanımıyla beraber istila etti bütün vücut ülkesini ve kuşatma, kuşatma altında ve bu sefer Döndü Allahü Teala ya şikayete döndü. İşte bu şikayeti sebebiyle, işte bu şikayeti sebebiyle, ruhun nefsinde ayrı ve bağımsız olmayıp, bakın buraya dikkatinizi çekelim, şimdi bu şikayete dönmekle birlikte, o halife bir şey, bir hakikati idrak ediyor. Bu şikayeti sebebiyle, ruhun nefsinde ayrı ve bağımsız olmayıp, aslına ihtiyacı ve aczi ve zilleti ve aslı indinde ubudiyeti, yani kulluğum tahakkuk etti. Eyvallah. Evet kendi gayrı, gayrılığını anladı. Evet bir asıldan gelmekte ama kendi aziyetini anladı. Ben her ne kadar o aslın aynada zuhuru görünmesiysem dahi o asıldan ayrılsam dahi ben aziyet içerisindeyim şu an dedi ve ben kulum dedi. Her ne kadar o vasıflarla vasıflansam da işte bunu anladı itiraf etti. Çünkü o vasıflar e, ancak Allah'a mahsustur kulda gözükmesi, ben hani halife yaratacağım buyuruyor ya Allah-u Teala kulda gözüken bütün bu vasıflar bize emaneten verilen vasıflardır. Bu cihetten biz halifeyiz. Asliyetten yok bu vasıflar bizde. Emaneten. Yani gölgeyle. Abi. Gölgede tabi. Aynada yansıması gibi veya gölgesi gibi. İşte bu sefer bunu anladı. Ruh yani halife bu hakikati anladı. He ha, dedi benim bu bütün sahip olduğum bu vasıflar, Allah-u Teala'nın bana vermiş olduğu vasıflar bende emaneten bulunan bir gölge. Bir Gölge mahiyetinde. Bunu anladı. Allah bunu anlamasını istiyor zaten kulunu. Anlasın diye de işte ona hevayı musallat ediyor, şehveti musallat ediyor. Kul onlarla mücadele edecek ki bunu anlayacak. Ve hakkın samet oluşu ve ruhun muhtaç oluşu ve hakkın kudreti ve ruhun aczi ve hakkın izzeti ve ruhun zilleti. Ve hakkın efendiliği ve ruhun kulluğu bir diğerinden ayrıldı ve tahakkuk etti. İşte bunu idrak etti artık kul. Ve neticede ruh kendi değerini ve derecesini bildi. Ve ilahi istek de ancak bu idi. İşte Allah'ın muradı da zaten bu idi. Kul bunu bilsin. Evet ben seni halife kıldım ama sende bu bulunan bütün vasıflar sana verilmiş emanetlerdir. Gölgedir, zıldır. Bunu bildi dedi Allahu Teala ve kulluğunu bildi. Bunun delili his aleminde de açıkça gözükmektedir. Çünkü insan bütün ömründe türlü rahat ve nimet içinde yaşasa, başı daha ağır hiçbir hastalığa yakalanmasa, bütün ömrü boyunca nimet içerisinde yaşasa asla mümnime ve yani nimetleri verene şükretmek hatırına gelmez Nemrut'un da böyle bir hadisesi vardı Sa ömrü boyunca sağlıklı yaşamıştı hatırlayın hiç hastalanmamıştı İşte onun içinde nimetleri verene hiç şükreder hale geçmedi çünkü bu nimetlerin değerini bilmez şimdi hastalığı bilmeyen baş ağrısı çekmeyen diş ağrısı çekmeyen vücut kırgınlığı çekmeyen bu nimetin sağlığın kıymetini bilir mi bilmez biz hastalandıktan sonra ondan sonra anlıyoruz değil mi sağlığın çünkü zıttıyla Kaim her şey. En ufak bir noksanlıkta da feryat figan olur bu sefer. Tabii. Hastalığımızı anladığımız zaman acizliğimiz ortaya çıkıyor. O zaman Ya Rabbi hemen dönüyoruz Allah'a. Ya Rabbi bana şifa ver. İşte beni iyileştir. Şu sıkıntımı gider. Ama neşemiz, keyfimiz yerinde. Her şeyimiz tıkırında. İhtiyacımız yok. Paramız, pulumuz yerinde. Ticaretimiz yerinde. O zaman Allah hatırlanmıyor bile. Kimileri için. Çünkü her şey yerinde. Tıkırında gidiyor yani. Aynen. Ama bir işleri bozulmaya başlayınca hemen Allah'ı hatırlamaya başlıyor. Ya işler bozulmaya başladı. Ne yapsam acaba? Ya? İşte sadaka dağıtayım. Kurban keseyim. Şöyle yapayım. Zekatı işte şöyle vereyim. Kimleri böyle yapıyor? Ama evet. Sağlığındayken ne kadar yontarım hesabında mesela. Evet. Çünkü bu nimetlerin değerini bilmez sağlıktayken. Ancak bunların zıttı olan elem ve azaba düştüğü zaman rahat ve nimetin değerini ve kıymetini bilir. Nitekim cefayı çekmeyen aşık Safa'nın değerini bilmez demişlerdir. Ömür boyunca hiç hastalık çekmemiş olan kimse sıhhatin değerini bilmez. Hastalık gelince sıhhatin geri gelmesine hasret çeker. Çünkü eşya zıttı belli olur. Bundan dolayı insan nimetlere dalmış iken kendisine zorlukluk gelince Müninin değerini bilip ona Şükreder. Ancak zorluk geldiğinde o nimetleri verenin değerini bilir ve o zaman ona şükreder. Kitabın yazarı radıyallahu anh buyururlar ki, Ruh Rabbine şikayet ile münacat ettiği zaman, Hak subhanehu ve teala hazretleri ruh ile nefis arasında vasıta oldu. Evet, bütün bu şikayetleri Rabbine dönüp de iltica edip şikayette bulununca ruh, Hak Subhanehu teala hazretleri ruh ile nefis arasında vasıta oldu. Karı koca arasında şimdi vasıta oldu. Karı koca arasını yapacak şimdi. Ve koca ile karısının arasını bulmaya teşebbüs edenlerin vazifesini üzerine aldı da nefse şöyle hitap etti. Allahu Teala şöyle hitap ediyor nefse, karıya. Fecr suresi 28 ve 29 Ey mutmainne nefis! Razı oldun ve razı olunmuş olduğun halde Rabbine dön de benim kullarıma ve cennetime dahil ol. Benim kullarımdan ol ve cennetime gir. Bakın şimdi bu ayeti iyi tefekkür edelim. Açacak şimdi burada çok çok güzel açmış bu ayetten nasıl anlamamız gerekiyor. Ey mut mutmainle nefis kim sesleniyor? Hak Teala. Karı koca arasını yapmak için nefse sesleniyor. Ey mutmainle nefis. ''Razı olduğun ve razı olunmuş olduğun halde Rabbine dön de benim kullarıma ve cennetime dahil ol.'' ''Benim kullarım'' diye nitelediğim zümreye gir ve cennetime dahil ol. Cenab-ı Şeyh bu ayeti kerimeyi aşağıda gelecek ibarelerinde şöyle tefsir buyurur. ''Ne zamanki nefse bu ilahi sesleniş geldi, ruha meyletmesine engel olan vasıtalar kalktı, o tarafa meyletti.'' ve koşa koşa ruh tarafına geldi. Evet kadın bu nefse, kadına bu hitap gelince Rabbinden hemen koşmaya başladı ruha doğru ve onda iştiyak hasıl oldu. Bundan dolayı Rabbinin davetine uydu. Ve ilahi inayete döndü. Yani henüz heva emirinin idaresi altında olup ruhun şikayetine sebep olan bu nefse niçin ey mutmainne nefs diye hitap buyuruldu? Henüz hevanın emri altında ruhtan ayrılmış heva ile birlikte artık hevaya uymuş şefete dalmış bir halde iken neden ey mutmainne nefs diye hitap edilmekte buna? Ve Hak Teala onu raziye yani razı olmuş ve marziye yani ra razı olunmuş sıfatlarıyla vasıflandırdı. Neden? Oysa hevaya tabi olduğu için şimdiki halde fenalıklar ile emredip durur halde. Bu haldeyken fenalıklar nefsi emmare mertebesindeyken niye böyle hitap etti Hak Teala ona? Biz bu soruya cevaben deriz ki ona mutmainne denilmesi imanının tahakkukundan kaynaklanmaktadır. İşte o imanı ona yerleştirdiği için Allahu Teala mutmainne diye burada hitap etti ona. İman sahibi olması sebebiyle. İmansız ruh şeylerden olsaydı öyle bir hitap da olmazdı. O zaman öyle bir hitap olmazdı. Bu iman ehline olan hitap. İman olduğu için onun için mutmainne diye bu hitapta bulundu. Çünkü nefsi davet eden heva emiri ancak mucidi yani kendisini vücuda getirmiş olan hak sebebiyle nefsi davet etti hevada bir emir altında sonuçta Allah'ın izni olmadan kimse hareket edemez nefsi davet eden bu emir bu heva sonuçta hak sebebiyle davet etmekteydi çünkü ilahi ilimde her şeyin hakikati sabit olduğu gibi eşyadan bir şey olan hevanın da hakikati sabittir ve o da ilahi isimlerden bir ismin gölgesidir. Zaten alemde ne zuhur ederse her şey o ilahi ismin zuhuratıdır yani. Amin. Ve o isim onun has Rabbidir. Rabbi hasıdır işte. Rabbi hasıdır Ve onun sırat-ı müstakimi yani istikameti üzere olduğu yolu o ismin gerekleri üzerinde yürümektir. Kimin Rabbi hasının ismi neyse, Rabbi neyse kişinin, hangi ismin mazharı altındaysa, onun sırat-ı müstakimi odur. Evet. O ismin gerekleri doğrultusunda yürümek zorunda o kişi. Onun sırat-ı müstakimi odur. Bakın daha önce bu konuyu da sohbetlerinize dile getirdik. Sırat-ı evet. müstakimi meselesini. Herkes kendi sırat-ı müstakimi üzeredir. Bir de Fatiha'da geçen sırat-ı müstakimi. Tabii ki. rabbisını hasını, işte nefsini bilen Rabbini bilir. Hadısı şerifine binaen zaten bu yolculuğa çıkış noktası orası. Nefsini bilen Rabbini bilir, hadisi şerifinden yola çıkacağız. Nefsimizi tanıyacağız ki Rabbimizi, dolayısıyla da Rabbihasımızı tanımış olacağız. Ondan sonra burada bitmiyor. Rabbihasımızı tanıyıp bildikten sonra Rabbül Alemin olan Allah'ı tanıyacağız. Rabbihasını tanırsan kendi sıratı müstakimini görürsün. Hangi sırat altında olduğunu bilebilir mi? Tabii ki bu da ilimle bilinir kişi kendini nefsini tanıdığı zaman hangi isim kendinde zuhur etmekte baskın Rabbi nedir bu çok rahat bilebilir ama belli bir düzey ilim elde ettikten sonra zaten tasavvuf budur yani Rabbi hasını keşfetmen bulma, kendin ona göre işte bu ı, ı, islah metotlarını uygulaman evet dedi ki Rabbi hası cihetinden baktığı zaman kişi kendi sıratı müstakimi üzeredir Rabbül alemin olan Allah'ı tanıdığı zaman kul işte Fatiha'da geçen Allah'ın emrettiği sırat-ı müstakimi öğrenir o zaman. Emrolunduğun gibi dosdoğru ol ayetinin muhatabı olur. Fatiha'da geçen bizi sırat-ı müstakime ulaştır dediğimiz yer Allah'ın emrolunduğun gibi dosdoğru ol ayetine bakan cihetidir. O sırat-ı müstakimdir. Devam ediyoruz. Ve o da ilahi isimlerden her bir ismin gölgesidir ve o isim onun has Rabbidir ve onun sıratı müstakimi yani istikameti üzere olduğu yolu o ismin gerekleri üzerinde yürümektir. Ve her bir Rabbi has kendi merbubundan yani Rabbi olandan razı ve o merbub yani Rabbi olan da kendi Rabbi hası indinde marzi yani razı olmuştur. Dolayısıyla Rabbi cihetinden her mahlukat Rabbi ondan razıdır, o da Rabbinden razıdır. Kendi sıratı ı müstakimi üzerine olmasa hasebiyle. Ve ilahi isimlerin karşılıklı olmasından dolayı sırat-ı müstakim yani istikameti üzere olunan yol ikidir. Sırat-ı müstakim ikidir. Birisi hak ve diğeri batıldır. Nitekim Fatiha suresinde Sıratellezine enamte aleyhim gayrın mahdubi aleyhim ve yani o yol ki Üzerlerine nimet verdiklerinin yoludur Üzerlerine gazap olunmuşların ve delalette kalmışların yolu değildir İşte bu yola ulaştır bizi diyoruz ya O yol ki bizi sırat-ı müstakime ulaştır dedikten sonra O hangi sırat-ı müstakimi kastettiğimizi Devam ediyor Fatiha suresinde ayet Ne diyor? O yol ki O sırat-ı müstakim ki Üzerlerine nimet verdiklerinin yoludur üzerlerine gazap olunmuşların ve delalette kalmışların yolu değildir. Mübarek sözüyle bunlara işaret buyrulur. Ve heva emiri batıl üzerinde yürür. Heva işte o batıl yolu üzerinde yürür. Ve bu hakikate göre batıl kendi tavrında inkar edilmez. Nitekim Hazreti Şeyh-i Ekber Efendimiz'in şeyhi Ebu Medyen Malibi aşağıdaki beytinde beyan buyurdular ki batılı kendi tavrında inkar etme. Burayı iyi anlayalım. Batılı kendi tavrında, kendi minvalinde, kendi ölçüsünde baktığınız zaman inkar etme. Çünkü o da Hak Teala Hazretlerinin bazı isimlerinden açığa çıkmıştır. Bunu iyi diyor. Şimdi nefis Hak Teala'nın Nisa 78'de her şey hak indindendir. Her şey hak indindendir. Onun katındandır. Ve İsrail mi? Her şeyi onlara biz imdad ederiz ve onlar senin Rabbinin verişlerindendir. Sözünün manasını tabi olarak zaten bilişi yönüyle ilahi ilimde öncelikle takukundan dolayı sesleniş için sesleniş için mutmain oldu. Evet, burada mutmain oldu şimdi. Yani nefis şimdiki halde her ne kadar kötülük ile emredici olsa bile. O anda hevaya uymakla kötülükle emredici olsa bile madem ki başlangıç olarak ilahi ilimde ezeli saadeti tahakkuk etmişti yani ona iman verilmişti ilahi ilimde ezeli saadeti dilenmişti, kurat edilmişti, tahakkuk etmişti ve bunu çocuğun memeyi ve sütü bilmesi gibi tabi olarak zaten bilir. İşte bu tahakkuk ve bilişimden dolayı ey mutmane nefis seslenişinde kendisine sesleniş gerçekleşmiştir. İşte o kendisinde o iman cevheri olduğundan dolayı ey mutmane nefis diye seslenişinde anladı ki o sesleniş kendisine. Çünkü iman cevheri var kendisinde. Ve onun heva emiri tarafından gaflete düşürülmesindeki sebep ve illetin beyanı daha önce yapılmıştı. Ve hak teala'nın radiyeten mardiyah yani razı olarak ve razı olunmuş olarak sözü seslenmeyi murad eder. Razı olarak ve razı olunmuş olarak. Yani ey imanının ve tevhidinin ezeli tahakkukundan dolayı indimizde marziye yani razı olunmuş olan nefis demektir. Fecir 29 Benim kullarım içine gir. Benim kullarım içine gir. Buyuruluyor. Yani ilahi Hazret ehli olan Seçkin kullarım arasına dahil ol demektir Saadet ehlinin arasına gir Şekavet ehlinin değil Benim kullarım saadet ehlinin. o Herkes Allah'ın kulları Ama benim kullarım diye özel bir Burada iktisas yapıyor ki yani saadet ehlinin arasına gir Çünkü Mahlukların hepsi Allah'ın kullarıdır Fakat onların bazısı Rahimi rahmet ile kendisine Rahmet edilendir ki Hak Teala onlar hakkında Bakara 105. Allah rahmetini dilediği kimseye tahsis eder buyurduğu kulları işte o mümin kulları ve bunlar rahimi rahmetine tahsisli kıldığı kullarıdır ki ilahi ilimde saadetleri sabit olmuştur Eğer yani, sabitleri gereği onlar zaten iman etlidir huliyi <Sessizlik> <Sessizlik> cenneti fecir 30. yani cennetime gir bu mübarek söz ile Hak Teala Hazretleri halifenin nimetlerinden ibaret olan kerih görülen şeyleri murat eder. Çünkü var edilmişler aleminde nefsin kerih gördüğü yani kendisine hoş gelmeyen şeyler ve bunun yanında haz duyduğu şeyler vardır. Mizaçtan dolayı o nefsin kerih gördüğü, hoşlanmadığı ve haz duyduğu, zevk aldığı, hoşlandığı şeyler vardır. Farklı farklı. Aç durmak ve uykusuz kalmak ve abdest alıp vaktinde namazı kılmak ve mal infak etmek gibi birçok ameller nefse kerif gelir. Nefis bunlardan hoşlanmaz. Açlıktan, uykusuzluktan, abdest almaktan, soğukta, namaz kılmaktan. Bunlar ağır gelir nefse. Kerif görür bunları. Ve bunların aksi olan nefis yemekler yemek ve kaba döşeklerde uyumak ve namazı terk etmek ve mal biriktirmek nefse hoş gelir ve şehvetler kafirin cennetidir şehvet uyandırıcı her ne varsa onlar kafirin cennetidir kafir onlardan lezzet alır şehvete dair her şeyden oysa onlar hakikatte ateştir tabi şehvete dair şeyler etmek, aşırıya kaçmak haddi açmak aslında kulu ateşe sürükler cehenneme götürür aslında hakikatte ve onların zahiri bir takım nimetler ve lezzetlerdir. Fakat batınları cehennemdir. Evet zahirde her ne kadar nimet gibi, lezzet gibi gözükse de hakikati itibariyle batını bunların cehennemdir, ateştir şehvete meyletmek. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri cennet kerih görülen şeylere örtülmüş ve ateş şehvetler ile örtülmüştür. Buyurmaktadır. Bu izah edilen hakikate işaret eder. Ve Allah Teala Hazretleri bu hadis-i şerifte beyan buyurulan hakikati Deccal'in çıkışında hissen gösterir. İşte bu hakikati hissen Deccal'in çıkışında gösterir. Nitekim sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Deccal hakkında buyurdular ki Onun ateşten ve sudan iki vadisi vardır. Ki kim ateşe kast ederse o ateşi su bulur. Ve kim suya kastederse o suyu ateş bulur. Bilinsin ki Deccal mübala ile yalan söyleyen manasınadır. Deccal kelimesi yalan söyleyen manasındadır. Ahir zamanda dini hakikatleri gösterecek olan Mehdi'nin ortaya çıkışını takiben ona karşı gelen ve onu yalanlayan bir çete başı çıkar. Her ne kadar Mehdi Aleyhisselam hakka hakikate insanları davet etmek için zuhur ederse aynı şekilde ona karşı çıkıp o da onu yalanlayıp batıl olan şeylere insanları davet edecek deccal. İşte yalan söyleyen manasına oluyor. Deccal onun zati ismi değildir. İsmini bilmiyoruz ne olacak? Allah bilir. Allahu alem. Hani deccal onun Lakabı. Laka. Sıfatıdır. Ve halkı nefsani şehvetlere davet ve ibadetler ve sahih ameller gibi nefse kötü gözüken şeylerden kaçınmaya davet eder. Bugün deccaliyet dediğimiz yani insanı şehvete davet eden her ne tür e, insanlar varsa, Behamet oluşlar, de. eylemler varsa onlar da deccala hizmet etmekte işte. Şehvete, günaha davet, ateşe davet, cehenneme davet onu güzel göstererek işte ahir zaman bugün ahir zamandayız. Her ne kadar e, güzel ahlak artık kötü, abes, ayıplanacak şey olarak gösteriliyor günümüzde. Kötü ahlak da heveslendiriliyor gençlere, pof poflanıyor. Uyulması gereken, toplumun genelinin uyduğu, hoş olan, güzel olan şey gibi lanse edilmeye çalışılıyor maalesef. Günümüzde işte böyle televizyonlardaki diziler, insanların işte... Güya sözüm ona Bazı ünlülerin yaşayış tarzları Hayatları insanları böyle teşvik etmesi Onlara ateşe günaha teşvik var Burada işte Ve Hazreti Mehdi ise insanı kamil ve yeryüzünde Allah'ın halifesi olup Bunun aksi olarak nefse kötü gelen ibadetlere ve salih Amellere davet eder ve Şehvetlerden de kaçınmaya davet eder Evet günümüzde Allah yoluna davet edenler Kınanıyor artık değil mi gerçek manada, hakiki manada Allah yoluna davet edenler kınanıyor. Yobaz, gerici olarak adlandırılıyor. Deccal'ın yoluna davet edenler ise aydın, ileri, çağdaş olarak adlandırılıyor. Evet. Ve bu muhalefetin çıkışı isimlerin ihtilafından dolayıdır. Çünkü Hazreti Mehdi Hadi isminin ve Deccal Mudil isminin kamil görünme yeridir. Geccan şeytan. evet, şeytana hizmet ediyor. Tabi şeytan. Bu sebeple bir diğerine aykırı olurlar. Ve Hazreti Mevlana bu hale işareten Mesnevi şeriflerinde şöyle buyururlar. Ne zaman ki renksizlik renge esir oldu Musa Aleyhisselam Musayı Samiri ile çekişme içinde oldu. Ne zaman ki evvelce sahip olduğun renksizliğe erişesin Musa aleyhisselam Firavun ile barış ve birlik içindedir. Bu e, Mevlana Hazretlerinin bu sözünden kastettiği hakikat e, mertebesinden bakış meselesi. Diyoruz ya biz şimdi iyi kötü güzel çirkin ayrımını Allah'ın bize vermiş olduğu şeriat cihetiyle bu ayrımı yapmaktayız. Allah bu alemde neyi olmasını murat ediyorsa, iradesi neyse o zaten cereyan ediyor. Allah'ın iradesi cihetinden baktığın zaman ise işte o renksiz hale büründüğün zaman diyor Mevlana, Musa ve Furevun ile barış ve birlik içindedir. Yani her şeyin yerli yerinde olduğunu zaten görürsün. Olması gereken olmaktadır. Çünkü Allah'ın iradesi cereyan etmektedir. Ki imtihan açığa çıksın. Hazreti Mehdi Hazreti Mehdi harikalar ve kerametler ile ortaya çıktığı gibi Beccal de harikalar ve istidraçlar yani dinen kabul edilmeyen kerametler ile ortaya çıkar. Evliyadan zuhur eden olağanüstü hallere keramet denilir. Evliya olmayandan Allah dostu olmayıp da bir takım işte kendince nefis terbiyesi tezkesiyle ya da cinlerle irtibata geçmek, şeytanla irtibata geçmek neticesi olağanüstü hallere Kavuşan insanlardan, zuhur eden o olağanüstülüklere de istitraç denilir. İstitraç, tuzak. Tuzaktır aslında bu. Bundan dolayı Deccal'in nezdinde biri su ve diğeri ateş ile dolu iki vadi bulunur. Evet, Deccal'in bir tarafında sağ, bir yanında ateş vardır, bir yanında su vardır. Deccal bana iman edin der. İnsanları kendine iman etmeye davet eder. Kendisine iman etmeyeni Korkutur seni ateşe atarım yanındaki cehenneme atar yakarım Ben sizin ilahınızım der Eğer ona iman etmeyen Hayır ben Allah'a iman ediyorum Allah'tan gayrısına iman etmem Diyen onu alıp yanındaki Ateşe atar görünüşte halkın gözü Önünde halkta bakar ki O bak ateşine attı O adamı ateşinde yanacak Mahvolacak halbuki onun ateş gibi Yanında ateş gibi gözüken aslında sudur Nimettir yanında su gibi gözüken ise kendisine iman eden iman edene de baksana işte su ikram edeceğim sana ikramlarda bulunacağım ee, nimetler vereceğim deyip o su gibi gözüken yere atar halbuki hakikatinde ise o su gibi gözüken şey ateştir ateşe düşer yani esas ateşe düşer bunu ancak düştüğü zaman anlar ve halk genelinde halk da bunu bu şekilde görür evet deccal kendisine tabi olanları suya girmeye ve ateşten kaçmaya davet eder ve yapılan davete uyarak suya girenler kendilerini ateşte bulurlar ve davete muhalefet ateşe kastedenler kendilerini suda bulurlar bu hal o vakit Allah'ın kulları için çok büyük bir ilahi imtihan olur evet iman eden ile etmeyen o zaman ayrışır işte deccal'e iman edip de deccal'in sözüne uyan mahvud tabi ki Tabi yani orada artık cehaletin de e, zirveye çıktığı bilginin ilmin e, kıymetini bilip de ona yönelmediği dine yönelmediği o imanın çok zafiyet bulması imanın üzerinde kalması, kalmasıyla üzerinden silinmesiyle artık Deccal'e tabi olup Deccal'e uyanlar aslında ateşe düşmüş olacaklar. Ama imanı kuvvetli olanlar ise Deccal'in sözüne asla itibar etmeyip sen bana ne yaparsan yap beni öldürsen de ölümümde Allah için diyecek karşı çıkacak görünürde Deccal onu ateşine atmış gibi gözükecek ama aslında o Allah'a iman ettiği için de Allah'ın nimetine kavuşmuş olacak çünkü sıcak bir havada suya girmek nefse hoş gelir ve ateşe girmek ise ölümle sonuçlanacağından nefis ondan kaçırır daha bazı harikalar vardır ki bunlar Deccal'ın fitnesidir daha Deccal'ın birçok böyle gösterdiği istitraşlar vardır ve ayrıntıları hadis kitaplarında bulunmaktadır. Cenabı Şeyh bu hakikati beyan buyurduktan sonra bunun üzerine tertiplenen bir soruyu getirip derler ki Madem ki nefsin ezelde saadetinin ve imanının tahakkuk etmesinden dolayı senin izah ve beyan ettiğin gibi kendisinde aklın davetine haktan işitme kuvveti vardır Şu halde niçin hevanın davetine uyup aklın davetine uymaktan yüz çevirdi? Böyle bir soru gelebilir. Madem ki ezelde iman yazılmış. O zaman niye şimdi nefs şeye uyuyor? Hewaya uyuyor, şehvete yöneliyor, günahlara meylediyor. İmandan yüz çeviriyor. İmana meyledip amellerden, halifeden kaçıyor, halifeden kaçıyor. Biz cevaben deriz ki. Bunda iki yön vardır. Birisini yukarıda izah edip dedi ki hakte Teala kendi halifesi olan ruha tasarrufta aczini ve ruhun kendi tasarrufunun hakkın kudretiyle olduğunu bildirmek. Haddini bil diye. Bak tuzaklara düşebilirsin. Haddini bil sen. Bu sendeki vasıflar sende emaneten gölge. Bunu bildirmek için böyle bir nefse uydurdu. Hevaya uydurdu. Ki aklı başına gelsin. Bir bu cihetten bildirmek ve bu sürede kendi değerini ve derecesini anlatmayı murat etti. Değil. Nefse hevasının Hevanın seslenişini işittirdi Bir bu cihetten Ve bu muradının gerçekleşmesi için Aklın davetini işitmekten Nefsin kulaklarını Sağır kıldı Aklın hitabına tıkadı kulaklarını Ki bu sefer nefis Bu aklın onu doğru yola Davetini duyamadı akıl vezirinin İkinci yön şudur ki Muhakkak nefis Ruhun bazısıdır Nitekim nefsin nebileri ve vasıfları bundan önceki şerhlerde izah edilmiş idi. Şimdi nefis ile ruhun hep tabir ettiğimiz hani girip alakalı mevzuyu ifade edecek. Bundan açıkça anlaşılır ki her nefis ruhtur. Fakat her ruh nefis değildir. Her nefis aynı zamanda ruhtur. Ama her ruh nefs değildir. Nitekim Havva Adem'in bir parçasıdır ve Adem'in dişisidir. Ve bu durumda her kadın Adem'dir. Fakat her Adem kadın değildir. Şimdi madem ki nefis ruhun bir parçasıdır ve seslenici olan ruh nefsin aslıdır ve seslenici olan heva ise nefse nazaran yabancıdır ve parçanın bütün ile daimi ilişikliği bulunduğundan parça indinde kül hasıldır ve ayrıca onu öğrenmeye lüzum yoktur külde de kül cüz cüzün aynısı cüz kül onun aynıdır madem ayrıca öğrenmeye lüzum yoktur ve o parçanın yabancı ile ilişikliği olmadığından o yabancı onun indinde hasıl değildir bundan dolayı nefis bilmediği şeyi öğrenmek için buranızı, buraya dikkatinizi çekiyorum. Birinci meseleyi anlatmıştı. Allah kendini bilsin. Asıldan ayrılan cüz olduğunu, gölge olduğunu emaneten kendinde bulunduğunu bilsin diye musallat etti dedi Acız hevayı. Acziyetini anlasın. İkincisi ise şimdi ikinciyi izah ediyor. Bundan dolayı nefs bilmediği şeyi öğrenmek için, çünkü heva nefsten gayrıdır diyor. Nefs bilmediği şeyi bakın burada insanın yaratılışından, fıtratından, nefsin özelliklerinden birini daha öğrenmiş oluyoruz. Nefs bilmediği şeyi öğrenmek için yönelir. Merak, merak işte. Aa. Diyorlar ya, başınına ne gelirse meraktan gelir. Evet. Bilmediği şeyi öğrenmek için o yabancıya meyilli ve iştiyaklı oldu. İşte hevaya dedi ki bunu bir tanıyayım, öğreneyim. Çünkü merak var ya işte nefs, bilmediği hayırlı, şeyi öğrenmek için. kuracak ya Evet, içtiyaklı olduğun Bu hakikatin eseri Daima zahirde de görülmektedir Şimdi örnekleme veriyoruz Zahirde de evet, bütün hayatımızda kendimize dönüp bakalım Zahirde de bunu görürüz Hep bilin, bilinmeyene, kapalı olana, örtülü olana Bir merak vardır değil mi? İnsan o örtüyü kaldırmak, açmak ister, görmek ister Bilmek ister, tatmak ister Yaşamak ister, deneyimlemek ister Nitekim her bir kavmin Şimdi zahiren bir örnekleme Daha veriyor burada Nitekim her bir kavmin erkekleri yabancı kadınlara ve kadınları da yabancı erkeklere meillidir Yani kavim olarak her bir kavim yabancı kavmin, başka bir kavmin kadınına eder Ya da mesela diyoruz ya sarı ırk, siyah ırk mesela sarı ırk siyah ırka bir meyli vardır. Çünkü yabancı gördüğü için. Mesela Ruslar Mahfettet sarı ırk siyah ırka meylettiği be, be, siyah ırkın beyaz ırka meylettiği gibi neden çünkü kendinden farklı farklı bir şey olduğu için farklılığı merak ediyor farklıdaki tat zevk nasıl bir şey acaba Abi, nitekim her bir kavmin erkekleri yabancı kadınlara ve kadınları da yabancı erkeklere meyillidir ve bu meyletme hali onların hal ve şanından bilmediği şeyi öğrenmek merakından kaynaklanmaktadır işte nefis de kendisine yabancı olan hevanın indinde lezzetlerden ve hazlardan olan şeyleri bilmek için ona uydu. Nitekim nitekim Havva ağacın meyvesini yemede iblise uydu. O da kendinden farklı olanı Adem'den farklıydı çünkü. Farklı bir tür. Çünkü iblis Adem cinsinden olmayıp Havva'ya yabancıydı. Onun Havva'nın evet. oluyor. Tabi onun hevası oldu çünkü merak etti yabancı bir cins ve ona uydu <gülüyor> ve işte insani mülkte heva ve akıl arasında hadiseler ve savaşlar ve fitneler çıkmasının kaynağı budur ve bazen akıl ve hevadan birinin galip gelişi olur bazen akıl galip gelir bazen heva galip gelir <gülüyor> ve hangisi galip gelmiş ise onu elde eder ve onun üzerinde izzet sahibi olur ve onu esir eder ve genellikle de katleder haram hevayı geçerse heva nasıl ki galip gelirse aklın hükmü ortadan kalkıyor nasıl heva yanındaki yardımcısı olan şehvetle birlikte insana galip geldiği zaman o, o anda insanda akıl diye bir şeyin hükmü kalmıyor akıl veziri komple ağzı bantlanmış kolları kelepçelenmiş bir tarafa kaldırılmış bırakılmış gibi oluyor Akıl o insana artık doğruyu Haber veremiyor Yapma yanlış yapıyorsun gidiyorsun diyemiyor Neden? Heva tamamen O şeyi vücut ülkesine ele geçirdi Akıl tamamen hükmünü kaybetti Onda asla tasarruf eseri bırakmaz Evet aklın tasarruf eseri kalmaz O anda. İnsan veya tam tersi Akıl hakimse hevanın tasarruf eserini bırakmaz Akıl der ki Allah'ın emrine uy Şeriat burada bunu emrediyor Sen ona meyledemezsin o günah, o haram, o yasak, o şeye yemeye edemezsin, gidemezsin der. Onda asla tasarruf eseri bırakmaz. İnsan fertlerinden her bir şahıs hakkında arz ekbere yani kıyamet gününe kadar ilahi hikmet böylece devam eder. Bu savaş devam ediyor. Çünkü kıyamet günü tabi hükümlerin ortadan kaldırıldığı bir Evet tabiatın hükmü ortadan kalkar kıyamet günü ve bir örtü makamında olan tabii hükümler ortadan kaldırılınca her şeyin hakikati gözüküp artık çekişme kalmaz. Her şeyin hakikati zuhur etmiş, açığa çıkmış olur. Tabii hükümler çünkü tabii tabiatın hükümleri ortadan kalkıyor kıyamet günü. Ve genellikle akıl ve heva'dan biri köyleri yani halifenin tabilerinin sakin olduğu köyleri ve diğeri şehri yani idare merkezini mülk edinir. Çete durumunda olanlar köyleri mülk edinmiş. Ülkeye hakim olanlar da mesela akıl ülkeye hakimse o da idare merkezini yani şehre hakim. Birisi köylere hakim, birisi şehre hakim. Ve bazen biri mülkün zahiren ve batinen hepsini yani hem köylere ve hem de şehri sahiplenir. Şimdi Heva Sultanı Asilerin köylerini ve akıl sultanı onların baş şehrini zapt edip sahiplenmiştir. Ve onların köyleri zahiri beş duyu ve vücuda ait azalardır. Evet köyler nelermiş? Beş duyu. Vücuda ait azalar. Ve baş şehri kalp ve fikirlerdir. İşte baş şehir ana şehirde kalp kalbin bulunduğu yer ve fikir. Bundan dolayı asiler Heva sultanına tabi olan zahiri duyularını ve azalarını hevanın hükmüyle günah işlemekte kullanırlar. Köylere tabi olan heva neyi? Gözü, kulağı, eli, ayağı, mideyi, cinsel organı. Günah işlemekte kullanıyor. Asıyla. Sekiz organımız, biri de kalp dedik ya, başşehirde kalp oluyor. Fakat baş şehri olan kalpleri ve fikirleri henüz akıl sultanın tasarrufu altında olduğundan çünkü saraydan tahttan henüz sultanı indiremedi onun veziri olan akıl da orada bulunmakta baş şehrine yani kalpte imanları ve inançları işgal edilmiş değildir. Baş şehrine henüz daha girilmiş değil. Çünkü iman baş şehirde yani kalpte münafıklara gelince akıl Onların köylerinin ve hava şehirlerinin sahibidir. Bundan dolayı, onların duyularından ve ağzalarından Müslümanları aldatmak ve onların hukukuna sahip olmak için şeriat hükümlerine uygun ameller çıkar. Münafıklar görünüşte, zahirde, atezinde, namazında, orucunda, kılığında, kıyafetinde aynı Müslüman gibi yaşar. akıl o köy köydeki şehirlere sahiptir diyor. Yani işte o ağzalara. Onlar görünüşte azalar itibarıyla aynı müslümanın yaşantısını görürsün münafıkta. Fakat kalpleri ve fikirleri hevanın hükmü ile bu zahiren yaptıkları amelleri yalanlayıcıdır. Kalp hevanın elinde. İman yok. İmanı katletmişler, kaldırmışlar ortadan iman olmadığı için münafıkta kalbe sahip esas. Ve masum olan nebilere ve korunmuş olan evliyaya gelince şimdi sınıfını insanlara veriyor. Masum olan nebilere ve korunmuş evliyaya gelince onların durumu neymiş? Akıl onların köylerinin ve şehirlerinin sahibi olduğundan kalpleri iman nuru ile dolu ve fikirleri ve inançları ilahi bilgiler ile meşgul ve duyularından ve azalarından güzel ameller çıkmaktadır. Hem kalbi iman nuru ile dolu olduğu için bütün azaları da o kalbin emri cihetiyle hepsi güzel ameller çıkmakta bunlardan. Kafirlere gelince münafıkları ayrı olarak belirtti bakın şimdi kafirlerin durumu ne kafirlere gelince heva onların köylerinin ve şehirlerinin sahibidir hem şehirinin hem köylerinin o. münafıkta Köylerini köylerinin sahibi akıldı ama kalbe sahipti şehre sahipti yani <gülüyor> ama kafirde ise hem köylerinin hem şehirlerin sahibidir. Bundan dolayı onların kalpleri ve fikirleri fesatlıklar ve batıl şeylerle doldur. Ve ağza ve organları da bozuk ameller işler. Bunların hepsi ahiret yurdunda oldukları vakit ölüm denilen hal bir koç suretinde cisimlenerek boğazlanır. Evet bunu daha önce birinci ciltte işlemiştik. Cennet cehennem mevzularında Muhtin İbn-i Arabah Hazretleri detaylıca anlatmıştı. Çok kısa özet olarak geçelim dinleyiciler anlasın, anlaması bağımda. Cennet cehennem halkı oraya yerleştirildikten sonra Cehennemde günahlarını çekip arınan iman ehli Günahkar Müslümanlar, müminler Cennetten çıkıp da cehenneme geçtikten sonra Artık cennetten çıkacak Hiç kalbinde zerre kadar imanı olan kimse dahi kalmayınca Cehennem kapıları mühürlenip kapatılınca O saatten sonra cehennemden çıkış yok O zaman cehennemde kalanlar Münafıklar, kafirler, şirk ehli olanlar kalacak diye ifade etmişti, anlatmıştı. İşte bu hadiseden sonra Allahu Teala emreder cennet ehlinin ve cehennem ehlinin göreceği şekilde beyaz, parlak bir koç suretinde ölüm getirilir ikisinin cennet ve cehennemin ortasına. Cehennem ehli de bunu görmekte, cennet ehli de görmekte. Ve bu görevi de Allahu Teala Yahya Aleyhisselam'a vermiş. Ve Yahya aleyhisselam herkesin gözü görecek şekilde orada o koç suretindeki ölümü boğazlar. Boğazlanınca bütün cennet ehli de anlar ki artık ölüm diye bir şey yok. Ebedi olarak sonsuz bir hayatta karşı karşıyayız. Ve sevinçlerine sevinç katılır. Cehennem ehli de anlar ki artık ölüm diye bir şey yok. Ebedi olarak biz bu cehennemde kalacağız Ve üzüntülerine üzüntü katmerlenmiş olur. Bu hadiseyi atıf yapmış oluyor. Çünkü kıyamet gününde arzlar ve amellerin her biri birer uygun surette zahir olurlar. Şimdi asiler camialarının yönü dolayısıyla masum olan müminlere yani nebilere dahil edilip onlar için daimi olan nimetler hasıl olur. Asiler dediği günahkar Müslümanlar. Onlar da en son nebilere dahil edilirler diyor işte cehennemden çıkarılacaklar günahlarını cezasını çektikten sonra ve asıl olan şehirleri kafirler ve müşrikler gibi hevanın sahipliği altında bulunduğu için ağalarının yönü sebebiyle münafıklar da kafirlere ve müşriklere dahil edilip kendileri için gerekli azaba hasıl olur bundan dolayı münafıkın ameli hak tarafından bir hüküm çıkmasına sebep olmaz yani münafık ne kadar amelde, zahirde Müslümanın yaptığını yapsa dahi, namazını kılsa dahi, orucunu tutsa dahi, kalben imanı olmadığı için onun yapmış olduğu o zahirdeki ameline bir sevap işlemiyor. O amel onu kurtarmaz diyor. Aynı şöyle düşünün, ceptelik Yukarıdan sen para kazanıyorsun, bir sürü iş yapıyorsun, yaptığın iş karşılığında da alın terini, paranı sana veriyorlar. Sen de alıyorsun o parayı, cebine atıyorsun ama delik olduğu için bir kuruşu bile kalmıyor aşağıdan dökülüp gidiyor münafığın durumu bu şekilde yani yaptığı güzel amel nevinden olan hareketler olsa dahi o ameli onu orada kurtarmıyor iman yok çünkü iman cevheri yok yani bazıları iddia ediyor ya işte falanca kafir de işte güzel ahlak var güzel Müslüman'da olması gereken ahlak ne olursa olsun istediği kadar güzel ahlak olsun onun, onun güzel ahlakı onu kurtarıp cennete sokmuyor. Kafir kafir bitti. Ebedi cehennemde kalıcı. Ancak onun güzel ahlakı cehennemdeki dere dere derekelerde işe yarar. Çok kötü ahlak üzere ise en alt derekede cezasını çekerken güzel ahlak diye tabir edilen yani iyilik yapmaya meyilli bir kafirse yukarı derecelerde <gülüyor> yine yine azapta yine azapta yani. Azabın şiddeti hakiklemiş olur. Evet. Münafıklar da kafirlere ve müşriklere dahil edilip kendileri için gerekli azaba hasıl olur. Bundan dolayı münafıkın ameli hak tarafından bir hüküm çıkmasına sebep olmaz. Çünkü muhakkak tevhid asıldır ve amel ferdir. Asıl olan tevhid, iman. Amel ferdir. Sürüattır. Böyle olunca fer olan ameli heva emirinin tasarrufu sebebiyle bozan ve helak eden bir şey olursa asıl olan tevhid yitirilmiş olan şeyi telafi eder. Nitekim asilerin hali böyle olur. Yani günahkar Müslümanların hali böyle olur. Ve asıl olan tevhid harap olduğu vakit fer olan amel yitirileni telafi edemez. Nitekim münafıkların hali işte böyle olur. Şu halde İnsani mülk dünyada dört tabaka ve sınıf üzerine döner. Evet bu insan sınıflarını dört sınıf insanı saymış oldu burada. İnsan sınıfı dört çeşit insan var. Her bir şahıs hakkında mutlaka onlardan birisi lazımdır. İşte bu dört sınıfın birine girer her insan. Ya asiler sınıfına ya müminler ve e, peygamberler sınıfına ya kafirler sınıfına ya da münafıklar sınıfına. Birinci tabaka masum, mümin olan nebiler ile korunmuş, korunmuş mümin olan evliyadır. İkinci tabaka onların tamamıyla zıttı olan kafirler ve müşriklerdir. Üçüncü tabaka münafıklardır. Dördüncü tabaka asilerdir. Asilerden kastettiğini söylüyoruz. Müslümanların günahkarları, günahlığından dolayı cehenneme girmiş olanlar. Ne zaman ki bu izahlar karar buldu ve deliller ile sabit oldu, şimdi de biz kendisi yüzünden insani mülkte fitneler çıkan ve savaşlar olan sebebi anlatmaya başlarız. Çünkü bu aşağıdaki bölüm bu sebebin beyanının mevzidir. Bu beyanlarımız ise ilahi varidattır. Yani bu beyanlarımız ilahi cihetten bize gelen varidatlardır. Teoriksel aklın mahsuli değildir. Eyvallah. Akıl yürütme yoluyla elde ettiğiniz bilgiler değildir. Ve Allah Teala hakkı söyler ve doğru yola ulaştırır. Evet bu hafta sohbetimizi burada tamamlayalım. İnşallah bir dahaki hafta artık dediği savaşlar, fitneler ve savaşları anlatacak. Nerede kalmışız? Sayfa 138'de kalmışız. Amin. Euzu bilahemin shaytanirajim Bismillahi r-Rahmanir-Rahim. Allahumma rabbi naati nafil dunya hasaneten ve fil akhirat hasaneten ve qina azab النار. Allahumma affi lil vel walidee, lil mu'mineen ve mu'minat el ahiyay minkum al ammat. Allahumma salli ala syyidina muhammadir faatihi lima uliqa ve lhatim lima sabqa. Nasr al huk bil huk wal hadi ila siratika mustaqim. Ve ale alehi hakkı kadrı ve miktarı il azim. Subhanalaziz yerani, Subhanalaziz mekanı, yalemu mekanı. Subhanalaziz yerani. Esselatu ve selamu aleyk ya Rasulullah. Esselatu ve selamu aleyk ya Habibullah. Esselatu ve selamu aleyk ya Sıdd alabwelin ve alaakhirin salawatu aleyhim ve aleyna ıjmāin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel mufselin ve elhamdülillahi rabbil alemin el fatiha